Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma bat. Buyur akıyım. Necasetler. Şimdi geçen dersimizde taaret bölümündeydik. Taaret bölümünde sular ve suların kısımlarını anlattık. Bunlar su. Yani kendisiyle temizlik yapılan, necaset giderilen sular bunlar. Bir de necasetler var. Yani hani suyla temizlenen veya başka maddelerle temizlenen bir de necasetler var. Bugün de necasetler bölümünü inşallah işleyeceğiz. Normalde genelde necasetleri hakiki ve manevi necaset diye iki kısma e, ayırıyorlar. Fakat yazar e, iki kısma ayırmamış, direkt necasetler diye hepsini zikretmiş. Biz de onun usulüne bağlı kalalım. Buyur. Ahi. Birincisi insan kayıtısı ve idrarı. Büyük abdest bir de küçük abdest insan için. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt emen çocuğun idrarı hakkında şöyle buyurmuştur. Erkek çocuğun idrarı üzerine su serkilir, kıl çocuğun idrarı ise yıkanır. Katade radıyallahu anh dedi ki, bu durum yemek yemeye başlamadıkları süt emdikleri süre içindir. Yemek yemeye başladıklarında ise her ikisi de yıkanmalıdır. Şimdi e, bu kısa başka bir şekliyle Peygamber aleyhisselatü vesselamın kucağına bir çocuk veriliyor. Çocukla ilgilensin diye. Çocuk da e, aleyhissalatü vesselamın üzerine işiyor. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam biraz su alıyor eline. İşediği yere sürüyor böyle eliyle. Bu kadar. Tabi şimdi insanlar normalde şaşırır böyle bir duruma. Yani e, yıkanması gereken bir şey. Nasıl su vurdu? Peygamberimiz orada diyor işte yuhsenu min cariyeti ve yuraşu min bevlil gulam. Kız çocuğun e, işte küçük abdesti yıkanır. E, erkek çocuğunki ise üzerine su serpilir. Tabii bazı rivayetlerde süt emen erkek çocuğunkine şey yapılır. Ya yani su serpilir. Yani âlimler de buradan tabii herkesin görüşü değil ama hadise uygun olan görüş bir çocuk eğer hala süt emiyorsa, sütten kesilmemişse o çocuk bir yere işediği zaman onun işediği yere sadece su serpilebilir. Yani normalde işenilen yeri yıkaması lazım. Yani çünkü küçük abdest necistir. Yani kesin necistir. Ne yapılması lazım? Yıkanması lazım. Ama bir durum müstesna. O da nedir? Süt e, emen, hala sütten kesilmemiş olan çocuk eğer şey yaparsa, e, işerse bununki sadece ne yapılır? Su, üzerine su serpilir diye alimlerin böyle bir sözü var. Şimdi burada tabi bazıları demişler ki yani tamam kız çocuğuyla erkek çocuğunun idrarının arasında ne fark var? Hani kız çocuğuyla idrar, erkek çocuğunun arasında ne fark var diye. Normalde eskiler bir şey zikretmemişler. Hatta mesela İmam Şafii dahi onların döneminde ben bir fark bilemiyorum diyor yani. yani i̇kisinin arasında fark nedir? Sadece biz sünnete göre fetva veriyoruz diyor. Ama sonradan gelenler diyorlar ki, çocukla erkekle kızın arasındaki fark, kız çocuğun idrarı daha sert ve daha akışkandır. Erkek çocuğun idrarı ise sütten kesilmemiş olan daha böyle şeydir, daha incedir, daha basittir. Doğal olarak işlediği yerde aynı aynı birinin ki çok katı olduğundan dolayı işler yani böyle değdiği yere. Ee, çocuğunki erkek daha sütten kesilmemiş olanı ki böyle değildir diye. Bir de bazıları da şey demişler, yani kız çocuğu herkes taşır. Ee, hem işte erkek taşır, pardon, kız çocuğu sadece kadınlar taşır. Kadınlar taşıdığı için zaten temizlik ehlidir. Yani yıkamalarında bir sorun yok. Fakat erkek çocuk öyle değil, hem erkek hem kadın taşır. Eğer erkek de mesela yıka bir de küçük, erkek çocuk çok yapıyor bunu, çok büyük meşakkat olur diye. Tabi bunlar yorum hepsi yani aradaki farkı anlatmaya çalışmışlar. Ben Hasırı Kerem basacısı demek ki öğreneceğimiz şey burada nedir? Ee, eğer bir çocuk sütten kesilmemişse ve idrar yaparsa bu idrar su serpilmek suretiyle e, izale edilir bu necaset. Ama bu bir sütten kesilmiş erkek çocuk veya kız çocuk bunu yaparsa o zaman yıkanması lazımdır. Çünkü bu idrardır. İdrar da necistir. Devam et. Ebu Hureyre'den bir vaike göre şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmaktayken bir Bedevi mescide girdi namaz kıldı. Namazı bitirince ey Allah'ım. Bana ve Muhammed'e acı bizimle beraber kimseye acıma diye dua etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen geniş olan bir şeyi daralttın buyurdular. Çok geçmeden o kimse mescide işemeye başladı. Sahabiler o adamın üzerine engellemek için koştular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun iddia yaptığı yere bir kolası dökün dedikten sonra siz İslam ümmeti olarak... kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı değil buyurdular. Bu hadis-i şeriflerden şimdi adam yani burada delil olan kısım ne onu söyleyelim önce. Adam mescide işiyor, Peygamber vesselam ne yapıyor? Su getirin, üzerine su dökün diyor. Yani bu da neyi gösterir? Bu da idrarın necis olduğunun delilidir. Şimdi bu hadis-i şerif bir tane bedevinin kıssasını anlatıyor. Zaten Bedeviler e, pek usul edebilmediklerinden dolayı yapmış oldukları fiiller de genelde bu kabilden olan fiiller. peygamber Peygamber'in mescidinde idrarını yapıyor. İdrar yapmadan önce de bir dua yapıyor. Ya Rabbi bana ve Muhammed'e e, bizi affet, bizden başka hiç kimseyi affetme diyerekten. da da Bedeviliğinin bir gereğidir. Şimdi aynı zamanda bu hadiste yeri gelmişken bir tane usul öğrenelim hep beraber. Birinci nokta dediğimiz gibi burada yani niye yazar bunu zikretti? Peygamberimizin idrar üzerine su dökmesi idrarın necis olduğunun göstergesidir. İkinci nokta bu hadiste dikkat ederseniz adam aslında çok şiddetli ve büyük olan bir yanlış yapıyor. Yani mescitte işemek, Allah'ın evinde idrar yapmak bu gerçekten büyük bir yanlıştır. Fakat vesselam bunu sert bir dille uyarmaya çalışan sahabe ne yapıyor? Ee, onları uyarıyor. ve su getirin bunun üzerine su dökün diyor. Yani en güzel şekilde. En sonunda da diyor, siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz diyor Peygamber Şimdi bu hadis şerifi genel olarak insanlar, ben yani son zamanlarda gördüğüm, yani yeri gelmişken de söyleyeyim, insanlar bu hadisi yanlış anlıyorlar. Yanlış anlıyorlardan kastım, bu hadisin hükmünü genelliyorlar. Yani tüm yanlışları düzeltme uslubunun böyle olması gerektiğine dair. Biz böyle değil diyoruz. Yani Resulullah'ın bir, haramları düzeltme uslubu vardır. iki şirkleri düzeltme uslubu vardır. Resulullah haramı düzeltirken takınmış olduğu tavırla, şirki düzeltirken takınmış olduğu tavır arasında çok ciddi manada bir fark var. Ee, Peygamber aleyhissalatu vesselam şirki düzeltmesinde örnek, işte sahabenin bize bir tane ağaç yap. bizi alacak kılıçlarımıza asalım dedikleri zaman zaten Envat kıssasında Allahu ekber siz Musa ben İsrail'in Musa'dan istediğini benden istiyorsunuz. Ey Musa bize bir ilah yap dedikleri gibi siz de benden bir ilah istiyorsunuz diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani bakın buradaki düzeltme uslubu çok farklıdır. Yani haramı düzeltme uslubu bu. Bu hadiste olduğu bir de e, şirki düzeltme uslubu bu arasında çok ciddi bir fark var. Demek ki bu nedir? Bu bir usuldür. Hepimizin bilmesi gereken bir usuldür. O nedir? bir insan e, haramı düzeltirken gerçekten ciddi manada kolaylaştırıcı, zorlaştırıcı olmayan bir usulla bu arabi hadisinde olduğu gibi davranmalı. Yok eğer diyelim şirki düzeltiyorsa o insan yine güzel bir dil kullanacağı gibi aynı zamanda peygamber aleyhissalatu vesselam gibi böyle bir yeni müslüman dahi olsalar şirk isteyen insanlara karşı sert bir dil ve sert bir uslub kullanabilir. İkisindeki umde, hadis, delil de budur. Devam et taki. Okay. Kabirde azap gören iki kişi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birisi idrar sıçranıklarından sakınmazdı, diğeri de laf taşıyıcılık yapardı, buyurmuştur. Bu hadiste de idrardan kaçınmayan bir insanın kabirde azap gördüğünü, demek ki idrarın necis olduğunu anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve ki, sizden biri ayakkabısıyla bir pişteye basarsa, Bilesiniz toprak onu temizler. Burada pislikten kasıt büyük abdest gibi necasetler. Yani toprak onu temizler demesi demek ki öncesinin necis olduğunu gösterir. Aynı zamanda sizden biri mescide geldiği zaman e, bir sonraki hadis olacak herhalde. Ayak ayakkabısında bir şey görürse eğer diyor, peygamberle size söylesem onu ne yapsın? Onu yere sürsün ve silsin. Ee, sonra onlarla namaz kılsın. Yani bu da büyük abdestin necis olduğunu gösterir. Son hadise o bakayım. Son plana. Ömmü Kays bint-i Mühisân radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben henüz yemek yemeyen küçük bir oğlumla Resulullah aleyhissiyatü vesselam'a gitmiştim. Varınca çocuğu kucağına oturttu. Derken çocuk elbisesine su getirip elbisesine serpti fakat yıkamadı. Dici vayette çiledi denmiştir. Şimdi aslında fıkhen yani işin fıkhı boyutu birinci getirdiği hadisle bunu peş peşe zikretmesi lazım. Çünkü ikisi aynı meseleden bahsediyor. Hatta bu ikincisi bu Ali İbn-i Ebu Talib'den dediği mesele, bu hadisin açıklaması budur işte yani. Bu hadisi anlatan, açıklayan rivayet odur. Ama yazar maalesef e, onu zikretmeden diğerine e, bunu en sonunda zikretmiş. Normalde siz eğer böyle bir şey yaparsanız unutmayın. Şu birinci hadisle şu sondaki okumuş olduğumuz hadis peş peşe zikredilmesi gerekir. Çünkü ikisi aynı konudan bahseden bağlantılı hadislerdir. Şimdi buradan birinci kısımdan birinci necaseti anladık o zaman. Delillerle beraber ayakta, pardon, büyük abdest ve küçük abdest necistir. Bunların ne yapılması lazım? Bunların bir şekilde izale edilmesi lazımdır. Suyla yıkanması lazımdır. Sadece istisna olan nedir? Sütten kesilmemiş olan çocuğun işemesi, yıkamaya gerek yoktur. Üzerine bir su serpse de nedir? Üzerine bir su serpse de geçerlidir. Devam et. Sen değil de yanındaki devam etsin. İkincisi, hayız kanı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebi Gubeyş kızı Fatıma anhaya şöyle demiştir. Şüphesiz ki bu kan sızdıran bir damardır. Ay hali değildir. Ay hali vakti geldi mi namazı terk et. Esma bint-i Ebi Bekir radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir kadın Resulullah aleyhisselatu vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü! Birimizin çamaşırına hayız kanı bulaşınca ne yapmalıdır diye sordu. Aleyhisselatu vesselam önce kazır, sonra parmak ucuyla bulaşan yeri yıkar, sonra da kan görülmeyen yere su çiler buyurdu. Şimdi bu e, burada yazar dedi ki hayız kanı. Direkt kan demedi. Normalde fıkıh kitaplarında necasetle ilgili bölümde önce kan derler. Bütün kanları içine katıp hepsi necistir derler. Fakat yazar bir kaç sayfa sonra şey anlatacak. Eee necis olduğu zannedilen fakat necis olmayan şeyler diye orada kanın normal, her kanın necis olmadığını anlatacak zaten. Ama genelde yaygın olan, dört mezhebin de dahil olduğu, onların dışında da ümmetin cumhurunun dahil olduğu alimlere göre bütün kanlar necistir. Yani kanın necis olmayanı diye bir şey söz konusu değildir. Sadece ne necis değildir? Peygamberimizin bize iki ölü ve iki kan helal kılındı dediği işte ee, şey, dalakla Ciğer, bunlar kan olarak şey değildir, necis değildir diyorlar. Bunun dışında kalan bütün kanlar genel olarak ümmetin cumhuruna göre necistir. Fakat tabi deliller incelendiği zaman görülüyor ki tüm kanlar değil de bazı kanlar necistir. Hayız kanının mesela necis olduğu delille sabittir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun önce... kazınması gerektiği, sonra parmak ucuyla bulaşılan yerin yıkanması gerektiği, sonra da çitlenmesi gerektiğini emrediyor. Bu da hayız kanının necis olduğunu gösterir. Ama bunun dışındaki kanlara gelince inşallah yerinde yani bir iki ders sonra yazarın usulüne bağlı kalarak anlatalım. Fakat şunu bilin, ümmetin cumhuruna göre dört mezheple dahil olmak üzere kan necistir. Bütün kanlar yani, insandan akan kanın her türlüsü necistir. Tamam. Üçüncüsü, Vedi İdrardan sonra gelen yapışkan sıvıdır, guslu gerektirmez. Bu da insandan erkekten gelen meni, mezi bir de vedi diye ayrı ayrı sıvılar var. Meni zaten şehvet anında e, insandan böyle kesik kesik bir şekilde ama yani fışkırma şekliyle gelen sıvıya meni diyoruz. Ee, bu meyninin necis olup olmadığı konusunda ihtilaf var. Gelecek zaten mesele. Ee, mezi var bunun yanında. Mezi de aynı şekilde şehvet anında böyle e, çok normal su gibi gelen, e, fazla insanın belki fark dahi etmediği, Türkçe'de kendisine zevk suyu denilen e, sudur. Bu suda gusül abdestini gerektirmez mezi. Ama necistir. Peygamberimiz yıkanması gerektiğini söylüyor. Vedi de aynı şekilde Ee, fark edilmiyor fazla o da bir su gibidir idrardan sonra geliyor ee, bu da şeyi gerektirmiyor bu da kusuru gerektirmiyor fakat bunda sahabe fetvalarında kendilerine sorulduğu zaman abdest alınması gerektiğini e, söylüyorlar yani bu iki sıvıdan sonda saydığımız iki sıvıdan abdest alınması gerektiğini gerçi mezi ile ilgili hadisler var zaten de vedi ile ilgili birkaç tane fetva var yani nas yok da fetva var abdest alınması gerektiğine dair Devam et Akhil. Dördüncüsü mezi, ince, yapışkan bir sıvıdır. Cinsel ilişki esnasında taziksiz çıkar. Kişi, bunun çıktığının farkında bile olmayabilir. Korunması zor olan necasetlerdendir. Gusbü gerektirmez. Sadece abdesti bozar ve cinsel uzvun yıkanmasını gerektirir. Avuca su alınıp, elbisedeki mezi izine serpilmesi yeterlidir. Şimdi Mezi işte bahsettiğimiz gibi yani Türkçedeki ismi zevk suyudur dedik. Cinsel ilişki esnasında taziksiz bir şekilde çıkar. Şimdi kişi bunu fark etmediği için bunun fark etmesine çok zor olduğundan dolayı kadına yaklaşma anında bunun kadından da erkekten de gelme ihtimali neredeyse %90'dır. Bundan dolayı insan her ihtimale karşı böyle beraberlik söz konusu olmasa dahi kişinin abdest alması ve cinsel organını yıkaması nedir? Bu anlamda güzeldir, ta ki bundan sakılmış olabilsin. Devam <.o> et. <bakayım. M .o> Mittab bin el-Esved <gülüyor> şöyle demiştir. Ali <Gülüyor> <gülüyor> <gelsinwire> bana kendisi için Rasulullah'tan kadınına yakınlaşınca meclise akan kimseye ne gerektiği hususunda sormamı söyledi. Ali ilaveten dedi ki, zira yanında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı var. Bu sebeple bizzat sormaktan utanıyorum. Mittat der ki, ben bu mesele hakkında Resulullah aleyhissalatu vesselama sordum. Şu cevabı verdi. Biriniz buna rastlarsa, fercini su ile yıkasın. Namaz abdesti ile abdest alsın. Ebu Davud, bir başka rivayette şu ziyadeyi kaydeder. Zekerini ve iki husyesini yıkasın. Yumurtalıklarını yani, husiyesini dediği yumurtalıklarını. Sel İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Ben mezi akıntısından epey bir sıkıntıdaydım. Bu yüzden sık sık gusül yapıyordum. Sonunda Resulullah aleyhissalatu vesselama bu husustan sordum. Bana mezi'den dolayı sana abdest kafidir buyurdular. Ey Allah'ın Resulü elbiseye değen mezi'den ne yapmalıyım dedim. Bir avuç su alıp bunu mezi'nin değdiğini zannettiğin yerlerden sana yeterli bir cevabını verdi. Tamam. Şimdi e, burada bahsetmiş olduğumuz mezi ile ilgili 3 tane hüküm çıktı hadislerden. Birinci hüküm. mezin abdesti gerektiği gerektirdiği 3. ikinci hüküm Mezi'nin değdiği insanın işte cinsel organını ve yumurtalıklarını yıkaması gerektiği 3. hüküm eğer mezi elbiseye veyahut da başka bir yere iç çamaşıra değerse bunun suyla yıkanaraktan temizlenmesi gerektiği çünkü kendisinin necis olduğu da. bu şekilde ne yapılıyor anlaşılıyor. Şimdi burada da fıkhın yanında Ali radıyallahu anh'ın Fıkhını, fıkhıyla beraber hayasını görüyoruz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıyla evli olduğundan dolayı e bu da bildiğimiz normal zevk suyu olduğundan dolayı gidip kızın babasına işte benden çok mezi geliyor, ben ne yapayım diye soru sorulmaz. Demek ki her din olan şey Her yerde konuşulmaz. Her yerde sorulmaz. Dindir diye veya meşrudur diye veya sorulması lazım. Adamı yakaladım diye. Her soru her yerde ne yapılmaz? Sorulmaz. Yani her şeyin bir uslubu vardır. Bir edebi vardır. Araya ne yapıyor adam? Araya bir aracı koyuyor. Sen git sor diyor meseleyi. Ve düşündüğün zaman da gerçekten insanın kendi kayınbabasına hoca dahi olsa böyle bir şeyi gidip sorması pek hoş kaçmaz. Bu da neyi gösterir? Sahabenin Peygamber Aleyhisselatü selam işte yakaladık ne bulduksa soralım e mantığında olmadıklarını onu sıkıntıya sokmamak için aynı zamanda kendi edeplerini de korumak için böyle bir tavır izlediklerini de bize gösteriyor. Bu da nedir? Bu da talebenin edebindendir. Devam et Aki. Meyte leş. Boğazlama veya şerii kesim dışında ölen hayvanlar necistir. Deliline gelince, Merset ibn Abdullah el Yazni anlatıyor. İbnü i Yâle üzerinde bir külük gördüm ve elime dokundum. Bana külke niye elini değdin dedi. Ben bu hususta i̇bn Abbas radıyallahu anh'a sordum ve dedim ki Biz mahlükte yaşıyoruz. Bizimle birlikte berberiler ve mecusiler de var. Onlar bize kestikleri koyunu getiriyorlar. Kestiklerini yemiyorum. Bize içerisine iç ceva konmuş deriden mamur dağarcık getiriyorlar. Bunu kabul edelim mi? i̇bn Abbas cevaben dedi ki Bundan bizlere Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a sormuştur. Derinin de bağlanması onun temizliğidir buyurdular. Bu hadis, meytin derisinin tabaklanmadan önceki halinin necis olduğunu gösteriyor. Şimdi e, meytenin meyte dediğimiz ne? Şimdi bir hayvanı eğer boğazlarsanız, hayvan e, şer'i bir kesimle ölürse Bu hayvan zaten temizdir. Yani bunun ee, şeyleri cüzleri hakkında konuşmanın bir anlamı yok. E bu ayrımı güzel yapalım da. Yoksa ileride okuyunca bu defa siz de ee, sorarsınız. O zaman kurban bayramındaki deriler daha ee, tabaklanmadan önce hemen alıyoruz. E bunu satıyoruz mesela diye. Adam diyor haram necis olan bir şey satışı da haram değil midir? Falan. Şer'i yolla kesilen hayvan hiçbir şey necis olmaz. Eğer şer'i yolla boğazlanmışsa... Yani bildiğimiz kesim yapılmışsa necis olmaz. Ama diyelim bir hayvan kendi kendine öldü veya da biri vurdu hayvanı öldürdü rastgele yani hayvan öldü. Bu hayvan nedir? Bu hayvanın kürkü, bu hayvanın derisi necistir. Ee, ölü derisi olduğundan dolayı. Peygamberimiz yine meymuni annemizin e, yerden bir hayvan sürüklediğini ve onların da niye bununla işte e, peygamberimizin niye bununla hayvanın derisiyle, faydalanmıyorsunuz yani bundan intifa etmiyorsunuz dediği zaman o ölüdür ya Resulallah diyorlar o da diyor onu su ve işte bu temizleyici sert bir madde var karaz diye su ve karaz onu temizler diyor peygamber aleyhissalatü vesselam başka hadislerde de peygamberimiz diyor Ey ihabun dubiga fakat tahur hangi deri dibaklanırsa tabaklanırsa onu ne olur e, temizlenir diye yani deriler normalde şer'i yol dışında ölen hayvanların derileri necistir Yani kendisi komple necistir de derisi de necistir. Bu derinin kullanılabilir hale gelmesi için tabaklanma dediğimiz veya dibak dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım. Bu da belki köyde yaşayanlarınızın çoğu bilirler dibakın ne olduğunu. Hayvanın derisinin işte suyla bazen taşla bazen böyle sert maddelerle hayvanın derisini temizliyorlar. Ondan sonra tuzluyorlar falan buna tabaklanma diyorlar. Bunun dışında hayvanın sadece derisi değil. Her tarafı necistir. Eğer şer'i yol ile ölmemişse o hayvan nedir? O hayvan necistir. Eti de dahil olmak üzere bütün cüzleri necistir. Temizlenmesi de cildinin temizlenmesi de tabaklanma ile olur. Devam et Akif. domuz eti. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, De ki, bana vahiy da leş veya akıtılmış kan yahut do domuz eti ki pisliğin kendisidir. Ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki, Rabbim bağışlayan ve esirgeyendir. Müreyder Aleyhisselatü anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu var ki, ''Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur.'' Şimdi domuz etiyle ilgili yazarın burada zikretmiş olduğu ayet ve Kur'an-ı Kerim'de 2-3 tane ayet daha aynı zamanda domuzun haram kılındığını bize bildiriyor. Şimdi domuz eti diyor ayet-i kerimede daha sonra diyor ki ki o pisliğin ta kendisidir. İnnehu ritsun. Buradaki o pisliğin ta kendisidir. ne Yani hangisi için söylüyor Allah? Kimisi tümü için söylüyor diyor. Kimisi en son domuz olduğundan dolayı zamir kendine en yakın olana döner diyorlar. Ondan dolayı da domuz için geçerlidir bu diyorlar. Şimdi eğer Halukar'da e, domuz zaten bildiğimiz e, domuz. Yani genelde halk arasında yaygın olan görüşle domuzun necis olduğuna dair. Domuz için genelde tüm ulema domuzun necis olduğunu e, söylemişler. Fakat e, Malikiler domuz eğer yaşıyorsa E, temizdir, ölürse necistir demişler. Hatta bu maliki mezebinin genel kaidelerinden bir tanesidir. Necis, e, o, diri olan her şey e, ne, temizdir diye maliki mezebinin hatta köpeği bile ağzı dışında her yerini temiz kabul ediyorlar. Bu maliki mezebinin e, genel kaidelerindendir. Diri olan her şeyin temiz olduğuna dair. E, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bununla ilgili yine e, hadis-i şerifin birinde diyor ki Allah Domuz e, Allah e, içki alışverişini, domuz alışverişini, kan alışverişini ve put alışverişini haram kılmıştır diyor. Oradan sahabenin biri diyor ki Ya esrallah domuzun yağı insanlar onunla gemi, gemileri e, yağlarlar, insanlar onundan şey, şey elde ederler. Nedir ismi? E, lamba elde ederler. Buna ne dersin diyor? Peygamberimiz diyor o da haramdır. Allah Yahudilere lanet etsin diyor. Allah ne zaman ki onlara e, domuzun işte bu şekilde yağını ve etini haram kılınca onun yağını erittiler, eritip sattılar diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu da hatta gösteriyor ki yani domuza ait olan maddelerin farklı bir yolla kullanılması dahi şeydir. Onu yine helal kılmaz. Yani eritilmesi, işlem geçirmesi dahi onu helal kılmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu fiili yapan Yahudilere şey yapıyor, lanet okuyor. Ve genel racih olan görüşe göre de domuz her şeyle nedir? Domuz her şeyle necistir. Zaten tıpta domuzun maddelerinin içerisinde gerçekten zararlı olan şeylerin varlığını ispatladı. Şimdi burada çok önemli ve ciddi bir mesele var. Yani konumuzun gerçi dışındadır. Ama asri bir mesele olduğu için söyleyeyim. Genelde asri fıkı, yani muasri fıkı anlatan tüm kitaplarda bu vardır. E, domuzun cildi şu anda jilatin şeyinde kullanılıyor. Yani bildiğimiz jilatin şey var ya jilatin sektöründe domuzun birçok şey kullanılıyor. Domuzun birçok maddesi kullanılıyor. Hani bu etlerin üzerine falan geçirdikleri çok ince. E, laylon gibi olan jilatim var ya Mesela onun kesin domuzdan yapılıyor yani Onların birçoğunda şey var e, Domuz e, eti var Veya domuz yağı var Veya domuz e, cildi var Şimdi e, ne olacak Yani alimlerin çoğu bu meseleyi konuşuyorlar da Yani bu ne olacak Hani e, Bütün firmalarda Allah korkusu yok zaten O sektörde bunu kullanıyorlar Zaten mesela hatta şunu söyleyelim de Yani birçok yerde derler domuz eti işte yoktur, domuz yağı yoktur içinde de Türkiye'de bilmem kaç tane çiftlikte kaç bin tane domuz yetiştiriliyor. Yani arkadaş ne yapıyorsunuz bu domuzları? Yani eğer yağını kullanmıyorsanız, bunun etini kullanmıyorsanız ne, neye besliyorsunuz bu domuzları? Yani bu firmaların söylemiş olduğu e, hikaye. Zaten normalde fasıkın sözüne güven olmaz. Yani yazdıkları üzerine hiçbir domuz mamullerimizde domuz yağı kullanılmaz falan diye. E bu hikaye çünkü fasıkın sözüne güven olmaz zaten. Bir de bunların dili imanı para. Yani öyle para için her türlü yalanı söylerler. Şimdi sıkıntı şu ne olacak bu? Şimdi eski alimlerin arasından domuzun cildi temizlendiği zaman yani tabaklandığı zaman temiz olur mu olmaz mı ihtilaf etmişler. Cumhur-i ulema demiş kesinlikle temiz olmaz. Çünkü domuz necistir. Yani ayrı necistir. Baştan sonra. Mesela normal hayvan necist değildir. Onu necis kılan ölümdür. Yani arızi bir durumdur. yıkamı olduğu zaman geçer o durum. Ama domuz böyle değildir. Domuz diriyken de ölüyken de zaten necistir demişler. Aynı bir necistir diye. Ondan dolayı cildi de temizlenmez demişler. Tabi Ebu Yusuf İbni Hazm gibi alimler domuzun cildinin dahi yıkanarak temizlenebileceğini söylemişler. Hatta bazı alimler de diyorlar domuzun cildi diye bir şey yok zaten. Domuzun cildi çok ince, acayip bir şeymiş. Domuzun cildi yok diyorlar. Her halükarda normal şartlarda kesinlikle caiz değildir. Yani bunların içerisinde kullanıldığı maddeleri almak, bunları kullanmak kesinlikle caiz değildir. Fakat bir, şu anda insanların bunu ayrım yapabilecekleri bir imkan ellerinde olmamasından. iki başka bir sektör bulunmamasından dolayı alimler bunu alanın veyahut da alım esnasında yaşayan haram işlemediğini fakat bunu üreten ve piyasaya sürenlerin, Bu noktada haram işlediğini. Veya insan eğer bile bile önünde işte alternatif olduğu halde gidip buna baş e, vuruyorsa e, o zaman harama girdiğini ne yapıyorlar? Genel olarak, görüş olarak söylüyorlar. Ama bir insan bilmiyorsa veya işte ayıracak imkan jilatinin içinde ne var? Ben nereden bileyim yani? Laylon. E, içine ne katmışlar? Kimse bilmez. Kişi bunu bilmiyorsa o günah kazanmaz. Fakat karşı taraf e, bunu piyasaya süren insanlar <gülüyor> elhamdülillah. يَهْدِيكُمْ وَيُسْحْبَ عَلَكُمْ Ki bunu piyasaya süren insanlar bunun günahını kazanırlar diye belirtmişler. Devam edelim. Yedikisi. Bir dakika. şimdi şeyleri almayalım mı? Nasıl? Şimdi bilmiyoruz. Allah'u alem içerisinde domuz şeyi var mıdır, yok mudur? almasa bu takvadır yani. Eğer ben almayacağım dersen bu takva olur yani. Köpek. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah vesselam buyurdular ki, bir kaba köpek banmışsa onun temizlenmesi yedi kere su ile yıkanmasına bağlıdır. Hatta bunların ilki toprakla olmalıdır. Tamam. Şimdi köpek de âlimler köpeğin necis olduğunu söylemişler. Fakat köpeğin necis olduğunu söylemek bu hadisten çıkar mı çıkmaz mı burası ihtilaflı. Yani bu hadis köpeğin necis olduğuna delalet eder mi etmez mi? Burası ihtilaflı bir mesele. Şimdi önce şunu söyleyelim. Köpek necis midir değil midir? Şimdi alimler diyorlar ki ağzını kaba banan köpeğin bandığı kap dahi yedi kere yıkanıyorsa köpeğin insan bir varlığın en şerefli yeri ağzıdır. Eğer bir varlığın ağzı necisse o zaman onun her yeri necistir diyorlar. Bu şafilerin görüşü. Bazı âlimler de diyorlar ki işte maliklerdeki mezhep gibi, yaşarken temizdir, öldüğü zaman e, necis olur. Ağzı ama nedir? E, ağzında ağzını değdiği yer necistir diyorlar. Benim bildiğim kadarıyla hanefilerde de köpek necis değildir. Yani köpek kullanılmasına müsaade edildiğinden dolayı ağzıyla değdiği yer, e, orada ayrı bir fıkıh var ama köpeğin kendisinin necis olmadığına dair fetvalarının olduğunu e, biliyorum. Fakat nedir? Bu hadisteki fıkıh şudur, köpek diyelim bir kaba gelip banarsa, ağzını sokarsa o kabın içindeki müslümdeki bir rivayette dökülür. Peygamber aleyhisselatü vesselam onu dökünüz diyor. Daha sonra bu yedi defa e, kap yıkanır, bu yedi defa yıkanmanın içerisinde de ne yapılır? E, yedi defa yıkanmanın içerisinde de kap e, bir defa toprakla yıkanmak şekliyle temizlenir. Yani köpeğin bandığı kabın temizlenme usulü nedir? Temizlenme usulü budur, yedi kere yıkanacak. Bunlardan bir tanesi de toprakla olacaktır. Şimdi bu hadise ee, hem Hanefiler muhalefet ediyorlar hem Malikiler muhalefet ediyorlar. Yani bu elimizde olan hadise iki tayfa muhalefet ediyor. Bunlardan birincisi Hanefiler. Hem yedi defayı kabul etmiyorlar hem toprağı kabul etmiyorlar. Yani hadisi baştan Allah burlak etmişler zaten. E, yedi defayı kabul etmemelerinin sebebi Ebu Hureyre'nin, hadisi rivayet eden Ebu Hureyre'nin üç defa yıkamayla ilgili fetva verişini, E, delil alıyorlar. Yani Ebu Hureyre'nin kendi e, riva fiili kendi rivayet ettiğine çelişiyor diyorlar. Birinci nokta zaten e, daha önce söylemiştik. Ravinin rivayet ettiği değil. Ravinin rivayet ettiği değil. Hiçbir zaman Ravinin fiili değil, anladığı değil rivayet ettiği önemlidir. Yani Ravinin rivayet etmiş olduğu rivayeti uygulamamış olabilir. iki Ebu Hureyre'den üçmüş fetvası da böyle bir şey söz konusu değil. Sahabenin mezhebini en güzel nakleden İbnül Münzir Ebu, Ebu Hureyre'yi yedi defa yıkanması gerektiğine dair fetva verenlerden zikrediyor. Yani onu da e, belirtelim. İki, hanefilerin aynı zamanda toprağa da muhalefet ediyorlar. Toprakla yıkanmasa da olur diyorlar. Toprakla yıkasa güzel olur sadece diyorlar. Çünkü büyük abdest diyorlar bundan daha ağır şiddetli necasettir ama kimse büyük abdesti toprakla yıkayın dememiş. Hani büyük abdest necistir ya. Yani büyük abdestinle kimse yedi defa yıkayın diyorlar. Ne de? Toprakla yıkayın diyorlar. Bu da nedir? Ee, hadisin karşısında, Nas'ın karşısında akıl e, yürütmedir. Malikiler de ne diyorlar? Malikiler de toprak noktasını kabul etmiyorlar. Çünkü toprak rivayeti İmam Mali'nin yanında sabit olmadığından dolayı toprak lafzı. malikiler de bunu kabul etmiyorlar. Tabi hadis çok açıktır. Bütün ve sahih olan, kabul edilen yolları bir araya toplandığı zaman tekrar söylüyoruz. Köpeğin bandı, kap e, içindeki dökülür, sıvı dökülür. Kap yedi defa yıkanır ve bu yedi defanın bir tanesi de nedir? Bu yedi defanın bir tanesi de toprakla yıkanır. Nas'la beraber, hadisle beraber aklın, kıyasın neyi yoktur? Yeri yoktur. Yanındaki devam etsin. He. Devam et, devam et. <gülüyor> İbn-i Nur r.a anlatıyor, Resûlullah aleyhissalâtu Vesselamı dinledim. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Şöyle cevap verdi, eğer su iki kulle kibaril miktarında olursa pislik taşımaz. Ee, bu hadisin e, konuyla alakası var mı yok mu Allahu alem. Yani, Yabani hayvanların artığından soru soruluyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da su iki kulletin miktarındaysa, iki ise bu su kirlenmez diyor. Yani bunun hayvan etiyle ne tür bir bağlantısı var onu Allah-u Alem. Ben çözemedim. Yani baktım baktım bayağı da düşündüm. Ben çözemedim. Ama normalde yabani hayvan etinin haram olduğu zaten belli olan bir şey. Yabani eşek de dahil olmak üzere. Yani yenilmeyen hayvanlar, yabani hayvanlar yenilmezler. Hem zaten, e, velev hiçbir delil dahi olmasa, Allah Azze ve Celle diyor, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Peygamber onlara, e, habis olan, kötü olan şeyleri haram kılar, diye. Bu da zaten habis kötüdür. Kimsenin midesini almadığı şeydir ama, yani ben belki bir bağlantısı vardır ha. Yani hadisle başlığın bir bağlantısı vardır. Ben sadece kendim bu bağlantıyı çözemedim. Hatta biraz baktım da, Bir, görmedim de bir şey yani. Ondan dolayı böyle söylüyorum. Allahu alem. Devam et akı. 9.sı eşek eti. <gülüyor> anh, sallallahu aleyhi ve sellem, ehli yasaklandığını ve onun olduğunu emretmiştir. etiyle ilgili de peygamberimiz Hayber gününde hem Ali'ye hem de ee, Talha bin Ubeydullah'a bağırtırıyor. insanların içerisinde. Ee, Allah Resulü eşek etini ve muta'yı haram kılmıştır diye. Yani normalde muta biliyorsunuz özel bir durum için kendisine cevaz e, verilmişti. Fakat Hayber günü geldiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu tekrardan haram kılındığını insanlara duyurulmasını istiyor. Ondan önce de eşek e, eti Yeniyordu, yani eşek eti yeniyordu, e, zarureten izin verilmişti. Fakat orada eşek eti artık ne yapıldı? Eşek eti haram kılındı. Ama maalesef şu anda kasaplar pek dinlemiyorlar. E, hatta tabir haline gelmiş tüm e, böyle ucuza gelsin diye araya sokuşturulan etler artık bu eşek eti midir diye, eşek bastırması mıdır diye. E, varmış da yani, e, eşek boğazlayanlar e, eti bol ondan fiyatı da ucuz olduğundan E yani bol bol eşek boğazlayıp insanlara yedirenler de varmış. Allah ıslah etsin. Onuncusu, <gülüyor> tamam abi sen böyle kızar kızar gibi <gülüyor> okuma. <gülüyor> Emrah abi okusun. 10. Pislik yiyen hayvan. anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam pislik yiyen binmekten ve Devam edin. Abdullah bin Ebi Efa radıyallahu anh dedi ki: Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu dışkı yediği için haram kıldığını konuşurduk. E, İbn Ömer radıyallahu anh, kendali yemek istediği zaman 3 gün aufs ederdi. E, İbn Hazm muhallada der ki: Dışkın yan deve, inek ve koyun gibi hayvanların sütü haramdır. Pislik yemesine mani olup ondan gelenler ismi kalkarsa sütü temiz gelenler olur. Tavuklara girince dışkı yese bile ondan yemekte sakınca yoktur. Zehda İbn-i de anlatıyor. Ebu Musa radiyallahu anh'a bir tavuk getirilmişti. Cemaatden birisi ayrıldı. Ebu Musa neyin var diye sordu. Adam ben onu pis bir şeyler yerken gördüm ve tiksindim ve yememeye yemin ettim cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Musa yanaş ve ye zira ben Resulullah aleyhissalatü Vesselam'a Cenalle yakayım gördüm dedi ve adama yemeği için kefaretle bulunmasını emretti. Şimdi burada pislik yiyen hayvanların etinin yenmemesi gerektiğine dair işte İbni Ömer'den başka sahabeden e, hadisler getiriyor. Yani eğer bir hayvanın pislik yediği sabit olursa bu hayvan etine yapılmaz, yenmez. Şimdi burada Ebu Musa'nın meselesinde de Allah rahmet etsin, Allah razı olsun Ebu Musa ile Şarim'in meselesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın pislik yiyen bir cellaleyi yerken gördüm diyor. Tabi buna tavuk kıssasının üzerine söylüyor. Yazar da buradan tavuğu istisna kılmış. Yani tavuk olursa eğer tavuk bunun dışındadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yediğine dair. Allahu Alem. Yani böyle bir rivayet var Ebu Musa'dan. Ama buradaki işte... Celaleden kasıt, sonradan tüm celalelerin yenilmesi midir? Yoksa gerçekten sadece tavuğun e, istisna kılınması mıdır? Allah'u alem. Ama her halükarda e, bizim bilmemiz gereken tavuk dışında pislik yediği işte sabit olunan e, hayvanlar ne yapılmazlar? E, pislik yediği sabit olunan e, hayvanlar e, yenmezler etleri. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları e, yasaklamıştır. Tabi şu anda böyle pek çiftlikte, köyde evde yaşayan olmadığından dolayı da aslında bu tür mesela bir de e, kasaptan et alıp yiyenimiz de pek e, olmadığından dolayı bu tip meseleler de pek bizi şey yapmıyor aslında hı, ilgilendirmiyor ama olur işte lazım olur diye ve e, İbn Ömer'in e, yemek istediği bir celaleyi 3 gün boyunca hapsettiği e, var. İbn Hazım da yani pislik yemesini engelleyecek bir süre Eğer hapsedilirse ve pislik yiyor ismi ondan kalkarsa yani celale ismi ondan kalkarsa bu hayvanın yenilebileceğini e, söylemiştir. Demek ki illet nedir? İllet pislik yemesidir. Eğer pislik yemesi ortadan kalkarsa o zaman ne yapılır? O zaman bu hayvan tekrardan kullanılabilir. Devam et Akhil. On birincisi pis oluşuna hükmü olan kemik, kıl, boynuz gibi şeyler. Şimdi bu mesele de e, alimler arasında ciddi manada ihtilaf olan bir mesele. Hayvanların e, kemik, kıl, boynuz gibi maddeleri necis midir, temiz midir? Şimdi şu anda yine aynı şekilde asr-i fıkıhta incelenen bir konudur bu. Yani hayvanın kılı, kemiği, boynuzu birçok sanayide kullanılıyor e, hayvanlarınki. Şimdi bunlar necis içerisine katıldığı maddeyi de e, necis kılar. Şimdi eğer hayvan başlangıç olarak şer'i bir yolla vefat etmişse, yani ölmüşse bir hayvan pardon vefat etmişse, yani. şer'i bir yolla hayvan ölmüşse e, o hayvanın kılı, kemiği, boynuzu temizdir zaten. Çünkü e, Allah'ın helal kıldığı ve temiz dediği bir şekilde e, şey yapılmıştır, e, kullanılmıştır. Bunun yanında eğer diyelim hayvan kendi kendine öldü veya utan necis olan bir hayvan e, mesela e, öldü. Bunun durumu ne olacak diye soracak olursak Şimdi normalde zaten genel olan mezhepler görüşüne göre bu necis olur. Yani bunun kılı kemiği tüyü necis olur. Fakat maalesef Bukhari'de İmam Zühri, Selef kendinden önceki Selef'in e, filin kemiğiyle tarandıklarını, fil kemiğinden yapılan tarakla tarandıklarını ve bunda hiçbir beis görmediklerini e, rivayet ediyor. Tabi buna bir sürü tevhül yapmışlar ama yani tevhüle çekilecek bir yeri yok bunun. Adamlar filden yapılan tarakla, resmen şey yapmayacak. Taranmışlar ve bunda bir bahis görmemişler. Eğer hayvanın kemiği necis olmuş olsaydı nasıl selef uleması böyle bir şey yapardı diye. İkincisi Ebu Davud'da Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın kızı Fatıma'ya filden tarak alınmasını emrediyor. Yani çarşıda satılan filden yapılan tarağı Peygamber Aleyhisselatu vesselam kızı Fatıma'ya alınmasını istiyor. Bunlar da gösteriyor ki demek ki hay hayvanların kemikleri, yani kullanılan kemikleri necis değildir. Çünkü fil hiçbir şekilde şer'i boğazlama da olsa filin temiz olması gibi bir şey söz konusu olamaz. E kimse fili de kesemez zaten. Yani hani filin boğazlanacak bir durumu söz konusu değil. Buna rağmen filin kemiğiyle eğer selef uleması e, taranmışsa ve bunları kullanmışsa bu da bize neyi gösterir? Bu da bize gösterir ki bunlar e, temizdir. Yani hayvanların derisi Ondan sonra kılı boynuzu temizdir. Ama alimlerin tartıştığı nokta da bilin diye söylüyorum. Ölmüş olan ve şer'i bir yolla ölmemiş olan hayvanın kılı boynuzu e, şey nedir diye. Hepsinin ciddi ciddi ihtilafları var. Kimine göre işte boynuzla kılı temizdir, kemiği bilmem nedir. Kimine göre kemiği işte kemikle kıl e, temizdir, bilmem hangi bölümü e, necistir diye. Tabi hiçbirinin zikrettiği böyle konuyla alakalı bir delil söz konusu değil. Mesela diyelim şafilerin deliliği bir tanesi, işte hayvanın her şeyine cistidir onlar diyorlar. Delileri de kim? قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيُهَا الَّذِي أَنْشَاءَهَا أَوَّلَ مَرَّةً De ki yani, kemikleri tekrardan diriltecek olan kimdir? Ayet-i kerimesi var ya, ha diyorlar demek ki kemik dirildiğine göre, demek ki kemike hayat ve ölüm nispet edilir. Şimdi çıkardıkları yere bak. Kemiğe hayat ve ölüm nispet edilir. Hayvan öldüğü zaman necis oluyorsa demek ki hayvanın kemiği de ölüyor. Demek ki hayvanın kemiği de neciz e, oluyor falan filan. Yani e, tamam belki bu bir delildir. Fakat konuya ciddi manada işaret eden, konuya kat'i manada işaret eden bir delil kesinlikle değildir. Genel deliller de bu babtan olan delillerdir. Yani pek konuyla bağlantısı olmayan e, delillerdir. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Selef ulemasının da yaptığı her şey aslında temizdir. Ta ki bir delil gelip onu ne yapana kadar, bir delil gelip onun haram olduğunu açıklayana kadar. Bu bir kaydedir. Her şey aslında temizdir, mübahtır. Ta ki bir delil gelip onun mübah olmadığını veya haram olmadığını açıklayana kadar. Yani bu bir kaydedir. Eşyalarda asıl olan mübahlıktır diye bir kayda vardır. Sadece bunun dışında iki şey bundan müstesnadır. Bu da nedir? Bir, ibadetler. ibadette asıl olan bir şeyin haram olmasıdır. Ta ki delil gelip meşru olduğunu gösterene kadar. Çünkü ibadette olmayan bir şey bidattır. Öyle değil mi? Yani ibadet bu kailenin dışındadır ibadetler. İki, nikah meseleleri bunun dışındadır. Yani kadınların helal olması ve haram olması bunu her kadın aslında mübahtır. Ta ki delil gelip bunu çıkarana kadar değil. Her kadın aslında haramdır. Ta ki delil gelip bunu ne yapana kadar mübah olduğunu gösterene kadar. Kadınlar meselesinde, nikah meselesinde olayı yanlış tarafa çekmeyin yani. Kadınlar meselesinde, nikah meselesinde bir de e, ibadetler meselesinde bu kaidenin neyindedir? Bu kaidenin dışındadır. Şimdi o zaman bugün necasetler dediğimiz bölümde dedik ki işte genelde necasetleri iki kısma ayırıyorlar. Yazar ayırmamış, biz de ayırmadık. Çok da önemli bir şey değil zaten. Bir, insan idrarı ve insanın büyük abdesti necistir dedik. Tabi burada insanın idrarına gelince süt emmemiş, daha süt emen erkek çocuğun idrarını temizlerken yıkanmasının değil de suyla çitlenmesinin yeterli olduğunu söyledik. Hayiz kanı necistir dedik. Normalde genelde alimlerin yanında bütün kanlar necistir dedik. Fakat yazar ileride de anlatacağı gibi ondan anlatmadık şimdi. E, her kan necis değildir, hayiz kanı sadece necistir. E, diğer kanların necis olmadığına dair insan kanının deliller vardır. İşte sıvı, insandan akan sıvılar için dedik insandan gelen sıvı üç çeşittir. Meli, mezi, bir de vedi diye. Mezi'nin necis olup, melinin necis olup olmaması yani e, ihtilaflıdır. Melinin necis olup olmaması ihtilaflıdır fakat ittifakla guslu gerektirir. Yani ittifakla guslu gerektirir. Mezi dedik işte zevk suyudur. Bunun guslü gerektirmediğini fakat ittifakla necis olduğunu çünkü hadis zaten söz konusu. Vedi de aynı şekilde guslu gerektirmez ama bu da nedir? bunu da yıkanması gerekir dedik. Meytenleş dedik. Şer'i yolla ölmeyen hayvanlar le le leştirler. Bunların her şeyleri haram gibi görünüyor normalde. delinin çıkardıkları müstesna ama temizleme usulü de vardır bunların. Mesela cildini tabakladığımız zaman bunu temizlenebileceğini söyledik. Domuz eti için zaten dedik bu artık hem hadis hem de ayet görmüş olduğunuz ayetle domuzun eti de kendisi de necistir dedik. Bu konuda sadece ihtilaf eden malikiler o da diri olduğu zaman necis olmadığını söyledik. Ve burada jilatin e, meselesi, domuz etinin kullanıldığı domuz cildinin kullanıldığı jilatin meselesinden konuştuk. Yedincisi köpek, e, hadis çok açık dedik. Hadise mukalefet eden iki fırka İki mezhep, Allah hepsine rahmet etsin, iştihatlarında ecir versin. Malikiler ve Hanefiler, bunların da görüşlerinin geçersiz olduğunu söyledik. Asıl olan hadis olduğunu söyledik. Yabani eşek eti dedik, hadisle bağlantısını biz kuramadık. Allahu alem belki yazar kurmuştur. Dokuzuncusu eşek eti dedik, bunun da Peygamberimizin duyurduğunu ve yasakladığını söyledik. Celale hayvandan bahsettik, istisnasını anlattık. Kemik kıl boynuzda da dediğimiz gibi, yani Burada normalde seleften ve sahabeden bunun dışında uygulama olduğunu biliyoruz ama eğer ölü hayvansa yani ise leş noktasında ihtilaf olduğunu zaten söyledik ama ne değildir bu da görülüyor ki Allah-u Alem bununla da şey yapılabilir hayvanın kemiği yine de kullanılabilir. Şimdi yeni konumuz artıklar meselesi. İnşallah orada bir sonraki derste Allah izin verirse artıklar meselesini anlatacağız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.